ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulü ve nebiyya. Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz. Allah subhanahu wa taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Ve selamü aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok değerli kardeşlerim ve muhterem hazirun yine bizleri Kur'an ayetlerinden nasiplenebilmek adına bir araya toplayan Allah azza ve celle'ye hamdolsun. Ve siz değerli kardeşlerimden hava muhalefetine rağmen hakikaten çok ciddi müşkilli, sıkıntılı bir hava muhalefetine rağmen Kur'an'dan azizliğine bilmek ve istifade edebilmek adına zahmetlere girdiniz. Allah azza ve celle kat kat mükafat versin inşallah rahman. Değerli hazirun bildiğiniz üzere Bakara Suresi'nin Geçtiğimiz hafta 96. ayeti kerimesini işlemiştik. Ve bugün inşallahı 97'den başlamak üzere devam edeceğiz. Tabi geçtiğimiz haftayı şöyle bir kısaca hatırlayacak olursak, 96. ayeti kerimeyi şöyle nihayetlendirmiştik. Hani Allah azze ve celle Yahudileri bize resmederken, ortaya bir tablo koyarken... Onları asla temenni, ölümü temenni eder bulmazsın diye Allah Azza ve Celle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a telkinlerde bulunuyordu. Ve bunun üzerinde uzun uzun durmuştuk ölümü temenni etmekle alakalı olarak. Şunu demiştik ölümü kim temenni eder? Ölüme ve ölüm sonrasına ölümden önce hazırlık yapan ancak temenni eder demiştik. Hatta hatırlar mısınız kardeşlerim sınavı örnek vermiştik. Hangi öğrenci sınavdan korkmaz? Hakikaten sınavına hazırlanmış olan öğrenci sınavdan korkmaz. Bunu da bir örnek olarak darb-ı mesel mahiyetinde vermiş idik. Ve ondan sonra 96. ayeti i kerimede ise onların ölümü temenni etmenin dışında dünya hayatına da ihtiraslı olduklarını çok düşkün olduklarını söylemişti, haber vermişti Allah. Hem ölümü temenni etmiyorlar ki Buna mukabil de doğru orantılı bir şekilde onların hayatı sevmeleri gerekirdi. Onu da Allah haber veriyor. Ölümü sevmeyen, ölümü kerih gören, öbür dünyası, ukbası için hazırlık yapmayan bir kimse hiç şüphesiz dünyayı sevecektir, dünyaya da yatırım yapacaktır. Allah azza ve celle Yahudilerin böyle hasletlerinden bizlere ayeti kerimelerden haber vermişti. Bugün ise 97. ayeti kerimeden eğer mevzuyu alacak olursak kardeşlerim. Ayeti kerimenin inşallah Rahman evvelen metnini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ondan sonra da inşallah ayeti kerimeyi anlamaya çalışacağız. 97 ve 98 ikisi de aynı konsepti taşıdığı için ben ard arda okuyup ard arda mealini vereceğim ve ondan sonra da üzerinde durmaya çalışacağız kardeşlerim. Ba'da auzu billah. Kul men kana aduwwan li Cibril fa innehu nazalahu ala qalbika bi iznillah. Musaddıqan lima bayni yadayhi wa huda wa lil mu'minin. De ki Cebrail'e kim düşman ise şunu iyi bilsin ki Allah'ın izniyle Kur'an'ın senin kalbine bir hidayet rehberi önce gelen kitapları doğrulayıcı ve müminler içinde müjdeci olarak o indirmiştir. 98'de ise Allah azza ve Celle ba'de a'udhu billah men kâne aduven lillâhi ve melâiketihi ve rusulihi ve cibrîle ve mîkâle fe innallâhe aduvullil kâfirîn kim Allah'a meleklerine peygamberlerine Cebrail'e ve Mika'iyle düşman olursa, bilsin ki Allah da inkarcı kafirlerin düşmanıdır. Şimdi kardeşlerim, 97 ve 98. ayeti kerime, Cebrail'e ağırlıklı olarak, Cebrail'e ve Cebrail'le birlikte, İslam'a ve değerlerine, Allah'a, Peygamber'e düşmanlıktan bahseder. Yani Yahudilerin, Allah'a peygamberine meleklerine bir düşmanlığını haber verir Allah. Ama 97. ayeti kerimenin üzerinde biraz e, yoğunlaşacak olursak, aziz dostlar, 97 ve 98. ayeti kerimenin müfessirlerin büyük kahir ekseriyetine göre tefsir kitaplarına müracaat ettiğimiz zaman şunu görüyoruz: 97 ve 98. ayeti celeyliyi tayyibelerinin muzul sebebi şudur. Şimdi ile olan düşmanlıklarını anlamak için nuzul sebebini bilmek durumundayız. Bu ayeti anlayacaksak, bu ayetler niçin indiği anlamak durumundayız. Öyleyse bakıyoruz. Sahih kitaplardan rivayet olunduğuna göre aziz dostlar, 97 ve 98. ayeti kerimenin nuzul sebebi şudur. Yahudiler Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama gelirler derler ki, biz, sana bir takım sorular soracağız. Sen bu sorulara doğru yanıt verecek olursan ki parantez açalım. Doğru yanıt yahut da onların doğrulayıcı e, düşüncesi nereden gelmektedir? Tevrat'tan. Yani elimizde bir kitap var. Senden bahsediyor. Seni haber veriyor. Musaddiqalli mâ beyne yedeyh. Ayeti de bunu kasteder. Yani onu tasdik ediyor ise iman edeceğiz. Tamam mı? Tamam Uzatmıyorum rivayeti. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a sorular sormaya başlarlar. Ve Peygamber Aleyhissalatu Vesselam tevcih edilen soruların hepsine doğru isabetli cevaplar verir biiznillahü Teala. Çünkü o kitap musaddiqallime beyneye değildir. Bu kitabın Kur'an-ı Azimuşşan'ın böyle bir özelliği vardır. Diğer kitapları tasdik eder, kuşatır ve son sözü de o kitap söyler. Ne oldu? Allah'ın Resulü bildikçe onlar gerildi. Bildikçe gerildi. Dünya onlara dar gelmeye başladı. Ve en nihayetinde iman etmek istemiyorlar ya. Oraya geleceğim. İman etmek istemiyorlar ya. Dediler ki biz sana bir soru daha soracağız. Son soru. Bilirsen iman edeceğiz. Peki. Dediler ki Cebrail'i nasıl bilirsin? Cebrail'i soruyor. Yahudiler Cebrail'i soruyor. Cebrail nasıl bir melek? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki o benim dostumdur. Allah Azza ve Celle'den aldığı vahyi bana getirir. Ben Cebrail'i severim o da beni sever. Der ki ha işte burada ihtilaf ettik biz dedi senin getirdiğin dine iman etmiyoruz. Niye? Çünkü Cebrail bize göre düşmandır bizim dostumuz melek Mikail'dir. Subhanallah. Niye? Yani Cebrail senin dostun ama onlara göre ise nedir? Ee, düşmandır. Gerekçesini izah ediyor. Diyor ki, Mikail diyor, yağmur yağdırıyor, rızık veriyor, bitkileri yeşertiyor. Yani Mikail'in kimseyle alıp veremediği yok. Subhanallah. Ama diyor Cebrail... Allah'ın getirdiği risalete tabi olmayanları yeri geldi geçmişte helak etti diyor. Ve de diyor şu anda yeni bir risalet getirdi. Dur bakalım neler isteyecek biz iman etmiyoruz. Şimdi nuzul sebebi bu. Yani Cebrail'e düşman olduklarını alenen ifade etti Yahudiler. Sahih kaynaklarda aynen bu şekilde geçer bu hadise. Tabi biz 97 ve 98. ayeti kerimeleri nuzul sebebinin ışığında da değerlendirdiğimizde bize azık olarak öğreti olarak iki tane husus dikkat çekmektedir aziz dostlar. Bunlardan bir tanesi menfaatçilik zihniyeti bir diğeri ise Allah azza ve celleye düşman olana düşman olmak. Bu öğretiyi alıp gideceğiz inşallah Rahman. Bu ayetlerin bize öğretisi ve en büyük iki tane azı bu. Menfaatcilik zihniyeti iki Allah Azza Ve Celleye düşman olana düşman olmak. Burayı açacağız. Ama hatırlarsınız 3-5 ders önce yanılmıyorsam bir ayeti Kerimenin üzerinden. ...mustakil bir şekilde menfaatçilik zihniyeti üzerinde durmuştuk. Israrla altını çizmiştik. Amellerde ölçünün fayda ve zarar olmadığını, menfaat olmadığını, bilakis Allah azza ve Celle'nin rızayı ilahisi olduğunu konuşmuştuk. Müstakil bir konu olarak işlemiştik. Ama aziz dostlar ilginçtir ki Kur'an'ın üslubu da böyledir. Eğer ki bir meseleyi Kur'an önemsiyor ise, bütün meseleler öyle ama önemsediği ve öne çıkmasını istediği meseleleri çokca zikreder. Hatırlayın der Allah. Size zikir olsun bu. Hatırlatıcı olsun der Allah. Görüyoruz ki bu mevzu bir daha bir daha çıktı karşımıza. Ama ben uzun uzun üzerinde durmak istemiyorum. Dedim ya müstakil bir konu olarak zaten menfaatçilik zihniyetini işledik. Ama ben bir yeri yakalamanızı ve anlamamızı istiyorum aslında. Neresidir orası? Yahudilerin Cebrail'e olan düşmanlığının temelinde neyin yatıyor olması? Vallahi ister Mikail'e düşman olsunlar, isterse başka bir meleğe düşman olsunlar. Yahut da peygambere düşman olsunlar. Önemli olan o değil. Onu bize Allah haber vermiş. Bizim anlayacağımız şu. Yahudiler Cebrail'e Yahut'a herhangi bir şeye niçin düşmanlık beslediler? Sebebi gayet açık. Onların menfaatlerine gelen Risale ters düştüğü için. Öyle değil mi? Onların bir hayat anlayışı vardı değil mi dostlar? Onların bir hayat çizgisi vardı. Kimse onların etine sütüne karışmıyordu. Onların bir hayat anlayışı var. Mantelitesi var Dusturu var ve o çizelgede Hayatlarını idame ettiriyorlardı Ama peygamber geldi Sallallahu aleyhi ve sellem Risalet getirdi Allah'tan İnsanların beşerin hayatını Hem bu dünyada hem de Ukbada saadetle Neticelendirecek risalet Getirdi Dedi ki buna tabi olacaksınız Peki soru şu Buna tabi olurlarsa ne olacak Hayatları şekil alacak Kime göre şekil alacak? Allah Azza ve Celle'nin razı olduğu hayata göre şekil alacak. Bu da menfaat çatışması olacak mı? Evet. Onun için dediler ki biz bahane üretiyoruz. Niçin? Menfaatimize ters düştüğü için. Bu Risalet hayatımızı düzenlesin istemiyoruz da onun için. Cebrail'i bahane olarak ürettiler. Az önce ifade ettim ya. Önemli olan aslında Cebrail'in düşman olması değil. Menfaat ölçü oldukça ki menfaat değişkendir. Bugün Cebrail düşmansa yarın Mikail düşman Cebrail dost olabilir. Ama işin hakikati nedir? İşin özü şudur. Benim risa bu risalet benim hayatıma müdahale ederse benim hayatım altüst olacak. Menfaat çatışmasından ötürü bir bahane uydurdular ve risaleti ellerin tersiyle ittiler. İşte biz buranın altını ısrarla çiziyoruz. Bu nüzul sebebinden hareketle bu ayetin bize en büyük armağanı şu. Menfaat çatıştığından dolayı Allah'ın buyrukları elimizin tersiyle itilmez. Kabul görecek olan, makbul olan sadece Allah'ın rızasıdır. Ve hatta hayatınıza bakın. Sizler geçirin zihninizden şu anda yaşantılarınızı. Geçirelim hep birlikte. Yaşamıyor muyuz gündelik hayatımızda menfaat çatışması? Allah'ın rızası bir tarafta, öbür tarafta benim menfaatim. Ve inanın bahane üretmek kolay. Mesela sadece Cebrail'i düşman kılmaksa yapıveririz. Vesselam. Ama önemli olan Allah'ın rızayı ilahisidir. Şimdi ölçü fayda ve zarar olursa bu Yahudilerde olduğu gibi hayatlarına müdahale edecek olan Risalet hayatlarını üst edecek. Ölçüsü fayda ve zarar olan için bir bahane uydurmak hiç de zor değil. Onun için ben uzatmak istemiyorum. Daha önce bu meselenin üzerinde ısrarla durduk ziyadesiyle durduk. Ama bir örnek vermek istiyorum sizlere. Yani menfaatin değişken olduğunu ve bu ölçü olduğu takdirde hayatta da asla bir istikrarın olmayacağını sizlere buradan açıktan söylemek istiyorum dostlar. Burası anlaşılsın istirham ediyorum. Değişken olan menfaati hayatında ölçü edinen bir kimsenin hayatı istikrarlı olamaz. Bugün haram dediğine yarın belki helal der. Çünkü menfaati değişkendir o da değişecektir. Bir gün Churchill kim? İngiltere Başbakanı zamanın behrinde değil mi? Churchill bir taksi durdurmuş. Taksi durdurmuş, binmiş taksiye, şoföre demiş ki şuraya kadar gideceğim. Ama hem arabanın içerisinin karanlık olmasından hem de şoförün dikkat, dikkatini kesilmediğinden ötürü onun Churchill olduğunu bilmemiş. Burası önemli Churchill demiş ki beni şuraya kadar götür. Götürmüş. Churchill demiş ki şoföre benim yarım saatlik içeride bir işim var. Beni bekler misin demiş. Şoför demiş ki hayır. Bekleyemem. Çünkü çok değer verdim. Hakikaten değer verdim. Başımızın tacı olan devlet başkanımız, başbakanımız artık ne ise radyoda canlı bir konuşma yapacak. Eve bir an evvel yetişip onun konuşmasını dinlemek istiyorum ki Churchill de zaten radyoya gelmiş ama onun Churchill olduğunu bilmiyor yüzünü seçememiş Diyor ki ben eve gideceğim radyoya canlı yayında çok değer verdiğim devlet başkanımı başbakanımı dinleyeceğim Churchill normalde bir taksinin ücreti 1 liraysa tam 20 katını vermiş demiş ki şu 20 lirayı al ama beni uğraştırma bekler misin demiş ki Churchill beni beklesin ben seni beklerim efendim ve taksi şoförü orada çörçülü beklemeyi tercih etmiş. Anlamak, anlatmak istediğim şu dostlar. Menfaat eğer değişkense ve sizin ölçünüz menfaatse inanın sizin hayatınızda istikrar olmayacaktır. Bugün Allah Azza ve Celle'nin bir meselesine Haram gözüyle bakarken yarın menfaatinizle çeliştiğinde onu helal yapıvereceksiniz ve selam. Ve buna da hiç çekinmeden bahane uyduracaksınız, uyduracağız Allah korusun. İşte Yahudilerin üzerinden Allah bize bunu öğretiyor. Onların menfaatiyle çeliştiğinden ötürü bir bahane ürettiler. En son soru olarak da onu sordular. Kimi seversin? Cebrail'i. Cebrail bizim düşmanımızdır. Ama öyle değil menfaatimize ters düşse de önemli olan Allah'ı memnun etmektir. Dedim ya belki sahabelerden örnek bile verilebilir. Çoklarca da verdik ama ben üzerinde durmak istemiyorum ve bunu da ısrarla söylüyorum dostlar. Ama yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Bu ayet önemli çünkü. Menfaatin ölçü olmayacağını Allah bize yine öğretiyor, biz de hatırlatıyoruz. Yaşadığım bir canlı olayı anlatıp, Ayet-i kerime inşallah devam ettireceğiz. Hollanda'da üniversite yıllarında akşamları okuyorum ve gündüzlerde çalışmak durumundaydım. Tabi bir bahçede çalışıyorum, büyükçe bir bahçede. Gül ekiyoruz, gül dikiyoruz, neyse. Tabi işe başladığımın ilk günü itibariyle namaz kılmaya başladık. Yani Allah Azze ve Celle'ye emrediyor çünkü, kılıyoruz. Ve inanın bahçe bir iki, iki futbol sahası kadar var, çok büyük. Ve bahçenin sahibi de milyoner. Hakikaten milyoner. Bir gün müteahhit aracılığıyla biz işe girmiştik. Hani burada da öyle diyorlar değil mi yanlış e, bilmiyorsam. Aracı var, o seni işe alıyor, onun üzerinden işler dönüyor. Bir gün çalışırken müteahhit geldi dedi ki, Abdullah günde ortalama milyonerin dikkatini çekmiş, büyük patronun dikkatini çekmiş, kameradan görmüş. Günde ortalama 30 dakika, 3 defa toplamda 30 dakika bir köşeye gidiyorsun, namaz kılıyorsun. Bu parayı, ücreti çarpıyor. 30 dakika günlük, 6 gün, 6 kere 30, 180, işte ayda şu kadar yapar, bunu senin maaşından keseceğiz. Büyük patron öyle istiyor. Çünkü kamerada tespit etmiş, bir sürü de Türk çalışıyoruz. Bir tane de faslı var, bana dediler ki, 30 dakika haftada bir sürü saat yapar, ayda bir sürü saat yapar, toplamda da şu kadar meblağ yapar senin maaş ücretinden düşeceğiz. Dedim ki istirham ediyorum bir saat kesin de sünnetlerini de kılayım. Rahat kılayım yani. Abdestimi rahat alayım. Tamam mı? Tamam anlaştık bir saat kesecekler. Mer, sonradan fark ettim bir tek namaz kılan ben olmamın nedeni ise Orada mevcut Türklerin hepsine aynı şekilde yaklaşmışlar başta. Demişler ki namaz kılıyorlarmış gelmişler. Demişler ki maaşınızdan şu kadar şu kadar keseceğiz. Demiş ki kazaya bırakırım ben sıkıntı yok. Sen kesme benim maaşımdan parayı. Subhanallah ilgimi çekmiş. Ya bu insanlar evde kılıyoruz diyor. Nedenini merak ediyordum bu imiş Kazaya bırakıyorlar. Niye? Günde 30 dakika çarpıyor bölüyor. Maaş bodrosuna yansıyor çünkü. Neyse değerli dostlar uzatmıyorum. Ay sonu geldi maaş bodrosuna baktım kesinti yok. Subhanallah. Dedim herhalde ikinci ay topluca kesecekler. İki ay geçti maaş bodrosunda kesinti yok. Üç ay oldu, dört ay oldu. Dedim herhalde senenin sonunda kesecekler. Aylar geçti. Bir gün namaz kılarken bahçe sahibi milyoner geldi. Normalde gelmez bahçeye. Ve ben namaz kılarken namaz kılana kadar başımda bekledi. Vallahi... Yemin ediyorum. Namazımı bitirdikten sonra dedim ki ben maaşımda kesinti yapmamışsınız aylardır. Bir saat kesecektiniz günlük. Allah şahittir şöyle dedi. Dedi ki Abdullah ne kesmesi? Sen işe başlayalı ki namaz kılalı benim cirom itiye katladı. Dedi ardından bana dua etmeyi de unutma. Bu kafir ya. Allahu akbar. Duayı da biliyor. Subhanallah. Dedi ki ne kesmesi? Jirom ikiye katladı ikiye. Benim ödüllendirmem bile lazım seni. Subhanallah. Ama menfaat çatıştı mı vallahi içimciz etmedi değil. Bir sürü para yapıyor. Maaş bodrosuna yansıyor mu? Yansıyor vallahi. Ama ben biliyorum ki Men yettekillah yec'al lahu makhraja ve yerzuquhu min la ben bu ayeti biliyorum diyor ki kim Allah'tan takva dürtüsüyle hareket ederse Allah ona umulmadık kapılar açacak ve yerzuqu min haythu la hiç umulmadık yerden de Allah onu rızıklandıracak ben şer'i hükme tabi olmaya çalıştım be iznillah teala menfaatim çatıştı mı vallahi çatıştı ama menfaatimin gereği Allah'ın risaletini, arzusunu, talebini, elimin tersiyle itmemeye çalıştım. Ve istedim ki bu ayeti Yahudilerin menfaate mebni, risaleti ellerinin tersiyle itmesini kendi yaşadığım bizzat canlı örnekle sizlerle paylaşayım aziz dostlar. Ne dedik? 98'i de hemen ardından okumuştuk. Hatırlayınız. Allah azza ve celle 97'de onların Cebrail Aleyhisselama beslemiş oldukları düşmanlığın ardından Allah azza ve celle diyor ki: "Men kana adu kim düşman olursa kime lillahi ve melaikatihi meleklerine peygamberlerine Cebrail'e ve Mikail'e bilsin ki onların düşmanı da benim." Allahu Akbar. Onlar düşmanlık besledi ile, Değil mi? Mikail'i severiz dediler. Ama Allah Azza ve Celle öyle ki menfaat değişkine ya. Yarın eğer Mikail'i de olur da düşman bezlerlerse onların da düşmanıyım diye haber veriyor Allah. Bu ayeti kerime bize çok şeyler öğretiyor. inanın dostlar. Kerim kardeşlerim. Ne biliyor musunuz? Allah Azza ve Celle'yi Peygamberlerini, meleklerini, Cebrail'i, Mikail'i özelde de zikrediyor Allah. Bunlara düşman olana Allah düşmandır. Ayet. Subhanallah. Biz de diyoruz ki, Allah bize şiar öğretiyor, şiar. Bize sesleniyor. Öğretiye bakın kerim dostlar, subhanallah. Eğer ki Allah birilerini düşman ilan ettiyse vallahi biz onlara dost olamayız Allah'ın düşman bellediği bizim düşmanımız olacak en büyük öğreti Allah birlerini düşman ilan ettiyse vallahi kusura bakmayın ama kimse benim onu sevmemi beklemesin peygamberine düşmanlık besleyene Allah kendisine düşman ilan etmiş benim de düşmanımdır Şiar öğretiyor Allah bu ayetinde. Bunu da en güzel kelimelerle Takiyüddin-i Nebhani rahimahullah bize süslemiş. Oturmuş anlatmış. Sanki bu ayeti anlatmış yani. Hani meşhur bir sözü vardır Takiyüddin'in. Ennebhani rahimehullah diyor ya, Allah'ı dost edineni dost Allah'ı düşman edineni de düşman belleyeceğimi Allah'a söz verdim. Allahu Akbar. Müthiş bir kamet. Müthiş bir duruş. Eğer ki birileri Allah'ı düşman bellediyse, birileri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ettiyse, birileri Allah'ın Resulüne sövdüyse, meleklerini düşman bellediyse, ve de Allah onları kendisine düşman ilan ettiyse diyor ki behani. Onlar benim düşmanımdır. Ama kim ki Allah'ı dost bellediyse Allah da onu dost bellediyse benim dostumdur. Ben böyle olacağımı Allah'a söz verdim. Rabbim bizlere de böyle bir duruş ve söz verebilmeyi nasip etsin. Subhanallah. Muhteşem bir ayet. Muhteşem bir öğreti bize. İnanın çok ağır aslında ha. Şimdi söyleyeceğim. Paylaşacağım sizinle. Yani bugün az önce ifade ettim kısmen. Şimdi üzerine ısrarla duruyorum. Bugün kimse benden Allah Azze ve Celle'ye düşmanlık besleyen kafirleri sevmemi beklemesin. Onlara dostluk besleme mi beklemesin. Vallahi onlar Allah'a düşmansa Allah ilan etti. Allah da onların düşmanıdır. Çünkü ki Allah Azza Ve Celle düşmansa ve Allah onu kendisine düşman ilan ettiyse, vallahi benim düşmanımdır. Kimse benim sevmemi beklemesin. Birkaç cümle not aldım buraya. Okuyayım inşallah. İslam'ın son kalesi olan Osmanlı Hilafet devletini binbir desiselerle yıkan İngilizleri ve Avanelerini. Bugün bizden birileri sevmemizi bekliyor olabilir ama vallahi biz sevmeyeceğiz. Çünkü onlar alenen Allah Azza ve Celle'ye, peygamberine, İslam'a ve değerlerine düşman olduklarını ilan etmediler mi? Vallahi ettiler. Allah Azza ve Celle bizlere ayetinde haber vermedi mi? Ben onları düşmanım ilan ettim. Öyleyse bize yakışan ne? Allah Azza ve Celle'ye düşman olana dost olmamaktır. Onları sevmemizi kimse beklemesin. Sırf Allah'a ve İslam'a olan düşmanlıklarından ötürü iki milyona yakın insanı katletmediler mi Irak'ta? Benden vallahi kimse o kafirleri ve batılıları sevmeyi beklemesin. Çünkü Allah Azza ve Celle kendisine düşman ilan etti onları aduv dedi Allah düşman düşman bu ifade bendenize ait değildir vallahi Allah konuşuyor bu sözün sahibi Allah'tır kendisine onları düşman eden ve ilan eden Allah'tır öyleyse hiçbirimiz cüretkar davranmayacağız Allah'ın kendisine düşman ilan ettiği kimseleri dost bellemeyeceğiz bu ayetin en büyük öğretisi bu olacak öyle değil mi? Suriye'de İslam tekrar hayat bulmasın diye bunlar koalisyon kurmadılar mı? Peki bu kafirleri ve batılıları benden sevmem nasıl beklenebilir? Bunlar Allah Azze ve Celle'ye alenen savaş ilan etmediler mi? Bunlar Peygamber aleyhissalatu vesselama alenen savaş ilan etmediler mi? İslam'ın değerlerini yerle yeksan etmediler mi? Allah azza ve celle de bunlara düşmanlıklarını ilan etmedi mi? Vallahi etti. Öyleyse Allah bize şiar öğretiyor. Allah azza ve celle'nin düşman ilan ettiği kimse benim dostum olamaz. Bu ayetin en büyük öğretisi bu olsun. Allah azza ve celle bizlere Allah azza ve celle'ye düşmanlık edenlere karşı hakiki bir duruş sergile sergileyebilme gücü kudreti versin. İhtiyacımız var çünkü. Ortaya bir tavır koyabilmeyi nasip etsin Allah. Bu ayeti öğretiyor çünkü Allah Azze ve Celle. 1990'lı yıllarda vefat etmiş Malatya'nın meşhur Topal Said hocası var. Bakınız araştırın bu hocayı. Ortaya ciddi bir duruş sergilemiş hayatı boyunca. Allah ona rahmet etsin. Topal Sait Malatya'da meşhur bir imam, bir hoca. Az önce bir ifade buyurdum. Hatırladınız mı? Dedim ki, birileri Allah'a düşmanlık yapıyorsa, alenen düşmanlık yapıyorsa bizim onlara karşı koyacağımız bir tavır olmalı. Allah bize bunu öğretiyor. Allah azza ve celle bunu istiyor bizden. Allah'ın kendisine düşman ilan ettiği ve belirlediği kimseleri dospellemeyin diyor Allah. Ortaya bir tavır koyun ki sizin Allah Azza ve Celle'yi gadaplandıranı sizin de gadaplandığınızı o bilsin. Bir gün bu Malatyalı Topal Sayite koşarak böyle nefes nefese bir genç gelmiş. Dikkat edin lütfen koşmuş koşmuş nefes nefese kalmış yani böyle nefes almakta zorlanıyor Hali cahili kalmamış gencin Topaz Sayit Hoca Efendiye varmış demiş ki hocam hocam şu orada bir adam var Allah azza ve celleye düşmanlık yapıyor Allah'a ve Peygamberine küfre diyor İslamla alay ediyor hatta hiç çekinmeden Allah'a ve Peygamberine Nefretini kustu hocam. Nefes nefese kalmış. Bunu koşarak gelmiş bizim Malatyalı. Allah ona rahmet etsin. Topal Said hocaya anlatıyor. Dikkat edin. Diyor ki hocam şurada bir adam var böyle böyle. Allah'a düşmanlığını nefretini kustu. Sövdü peygamber aleyhissalatü vesselam'ı. Dedi ki sen ne yaptın? Hoca soruyor. Topal Said hoca soruyor. Diyor ki sen ne yaptın genç? Diyor ki hocam bu benlik bir mesele değil ki. Ben ne yapayım? Geldim sana haber verdim. Hoca hiç istifini bozmaz. Der ki evlat senin hakkında da benim kulağıma bazı duyumlar geldi. Sen beş para etmez adamın biri misin? Hele ailen var ya dilim varmıyor söylemeye. Hakikaten terbiye müsaade etmiyor. Beş kuruş etmezmiş ya. Öyle dediler. Beş para etmez adam mısın ya der demez O genç bizim Topal Said hocanın yakasına yapışmış Demiş ki hoca Bak hocam hoca denlemem. Ağzını topla Yakanı topladım şimdi bak Gerisine karışmam demiş Tutmuş hocanın yakasından Topal Said'in Demiş ki hoca hiç istifini bozmadan hiç Çok relax bir şekilde Demiş ki vallahi evlat sen ailene verdiğin değeri Allah'a hiç vermemişsin. Subhanallah. Hiç istifini bozmamış ama hoca. Demiş niye kadaplandın? Benim yakamdan niye tuttun? He, beş kuruş etmez dedim ailen için. Ama o adam senin Allah'ına sövdü. Senin peygamberine küfretti. Lanet etti. Tel'in etti. Sen ailene verdiğin değeri Allah'a hiç vermemişsin. Demiş ki yolun açık olsun. Vallahi bu bize çok şeyler öğretiyor. İnanın öyle aziz dostlar. Eğer birileri Allah'a düşmanlık besliyorsa bizim kimse onu sevmemizi onları sevmemizi beklemesin. Allah bize böyle bir şey nasip etsin dostlar. Ama daha da büyük bir handikapımız var maalesef u şerid. daha da büyük bir hastalığımız var bugün dost bellemenin yanında bir de Allah Azza ve celle'nin gadaplandığı düşman bellediği düşman ilan ettiği batılılardan kafirlerden biz bugün başımızdaki yöneticileri kast ederek söylüyorum medet umar hale geldik büyük bir hastalık mı? aynen öyle kocaman kanserolojik bir hastalığa dönüşmüş Allah Azza ve Celle dost bellemeyin diyor bu bir en büyük şiar bu en büyük öğretisi bu Allah'ın Allah, Allah Azza ve Celle'nin düşmanını dost bellemeyeceksin onun düşmanı senin düşmanın olacak bu bir bunu bıraktık maalesef Bizim bugün başımızdaki yöneticiler bizim değerlerimizi bir kenara atıp kanımızı, değerlerimizi birkaç menfaat uğrunda pazarlık masası yaptılar ve kafirlerden, bizim düşmanlarımızdan medet umar hale geldiler. Öyle mi? Vallahi öyle. Bu daha da feci. İnanın bunun Çoklarca kelimeyle anlatmak mümkün. Ama bu kafirlerden Allah'ın düşmanlarından bizim düşman olmamız gerekirken onlara tabir yerindeyse hani böyle sevgi beslemememiz gerekirken medet umuyor olmamızı ben bir atasözünün üzerinden anlatmak istiyorum. Bir atasözünün üzerinden sizlere bunu anlatmak istiyorum dostlar. Araplarda şöyle bir atasözü var. Medet ummakla alakalı. Vallahi öyle izah edici nitelikte ki Subhanallah. Ben bunu anlatırken sizler de dostlar. Bugün başımızdaki yöneticilerin Allah'ın düşmanlarından bizler için nasıl medet umduklarını hatırlayın, anımsayın ve anlamaya çalışın. Şöyledir atasözü kel marbuti vel mer'a khasibun tercümesi su aşırı sıcaktan bunalan bir kimsenin ateşe sığınması gibi anladınız mı? tekrar ediyorum tercümesini aşırı sıcaktan bunalan bir kimsenin ateşe sığınması gibi bu atasözü olmuş olmaya da bir hikayesi var Öylesine bir atasözü olmamış. Bir hadise ceryan etmiş. Ölmek üzere olan kimsenin ağzından düşen çıkan son cümleleri atasözü olmuş. Hikayeyi anlatıyorum. İşte anlatacağım hikaye aynen bizim bugün Allah'ın düşmanlarından yardım ve medet ummamızı anlatıyor. Vallahi tıp atıp aynısı. Subhanallah. Hadise şu, bir zatı muhteremle Amr adında bir adam yıllardır husumet besliyormuş birbirine. Anladınız değil mi? Düşmanlıkları var. Yıllardır birbirlerini ellerinde imkan olsa vuracaklar, katledecekler. Ama bir gün birbirini düelloya davet etmişler tabir yerindeyse. Savaşmaya davet etmişler. Ve o zatı muhterem Amr'dan aldığı bir darbeyle kılıç darbesiyle yere yığılmış ve artık ölüm haline girmiş. Anladınız mı burayı? Artık ölüm haline girmiş. Yani Amr o karşıdaki zatı muhtereme şahsa darbeyi vurmuş ve ölmek üzere. Diyor ki hikayede o Ölümün hararetini hisseten o zatı muhterem azılı düşmanın da daha başında duruyor. Yani böyle kasılmış elinde kılıç o düşmanının ölmesini bekliyor. Böyle bir halde iken Amr'ın elinde kılıç onun tabir yerindeyse eceli olmuş iken o ölümün hararetinden ne dediğini bilmeyen o zatı muhterem Amr'a der ki Ölümün harareti beni sardı. Bana bir yudum su verir misin? Amr'da der ki sen su mu istedin? Bir kılıç darbesi daha. O su yerine kılıç darbesini yedikten sonra ölmek üzere olan zatı muhteremin ağzından çıkan son cümleler şu. Sıkıntısı arttığı bir anda amrdan yardım isteyenin durumu aşırı sıcaktan ateşe sığınanın hali gibidir subhanallah ya mübarek o senin düşmanın ya seni az önce kılıç darbesiyle indiren o seni hayatta esamesi okunmasın diye silmek isteyen o sana hayatta fırsat vermek istemeyen o nefesini kesmek isteyen o hayatta söz hakkın olmasın diye mücadele veren o sen kalkıyorsun senin nefesini ümüğünü sıkmak isteyen adamdan su istiyorsun medet bekliyorsun diyor ki benim halim ateşte yanan adamın sıcağa sığınması gibidir. Bugün Müslümanların başındaki yöneticilerin durumu da bu mudur? Aynen budur. Bizim başımızdaki yöneticiler Müslümanların dünya hayatında esamesi okunmasın diye mücadele vere dursunlar. Bizim başımızdaki yöneticiler onlara el avuç açıyor. Allah Azza ve Celle bize bu konuda irade ortaya koyabilmeyi nasip etsin. El açtırmasın Allah'ın düşmanlarına. Ne demek ya? Sen İslam'ın, benim değerimin, benim imanımın yeryüzünde adı silinsin diye mücadele koyacaksın. Beni öldürmeye çalışacaksın. Beni yeryüzünden kazımaya çalışacaksın. Ben senden medet isteyeceğim. Olmaz. Allah bize böyle izan ve anlayış nasip etsin. Onun için bu hadise ve hikaye, İnanın dostlar bize çok şeyler öğretti. Ama ben tabi bugün istedim ki Allah'ın düşmanına nasıl düşman olunur? Bir sahabe anlatsın istedim. Onu ağırlayalım bir de ondan dinleyelim istedim. Allah'ın düşmanı evladın olsa da, daha doğrusu Allah'a, Peygamberine, İslam'a ve değerlerine düşmanlık besleyen evladın olsa da nasıl bir tavır ortaya koyacağını, koyacağımızı bize bir sahabe öğretsin istedim. Aslında az önce anlattığım şeyler bize çok şeyler ve azıklar öğretti. Ama istedim ki onu misafir edelim, o anlatsın. Zaten rivayet çok da uzun değil. Çok uzun değil, kısa. Ama ağırlayacağımız misafirin iki tane, daha doğrusu hadisenin iki tane kahramanı var. Birisi Hazreti Abu Bekir an anh, diğeri kim? Oğlu Abdurrahman. Ben şimdi size anlatacağım dostlar anlatmaya ama Anladın mı hocam? Cık. Anlamadım. Anlamakta da zorluk çekiyorum. Samimiyetimle söylüyorum. Bunu içtenlikle söylüyorum, anlamakta güçlük çekiyorum. Bugün bizim kafirlere medet açtığımıza mı? Dostluğumuza mı? Bunların hepsine bakıyorum. Bir de sahabenin Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın vahyiyle beslenmiş. Onun kültüründen geçmiş, potasında erimiş bu sahabelerin ortaya koyduğu davranışa, tavra bakıyorum. Ben anlamakta zorlanıyorum. Rabbim bizlere anlayış nasip etsin. Hadise uzun değil. Uhud'a gideceğiz. Aslında Uhud'a gitmeyeceğiz de. Ta Mekke'nin fethinden sonra bir oturuma gideceğiz. Abdurrahman bildiğiniz üzere radıyallahu an çok sonraları Müslüman olmuştur. Rivayetlere göre, Kahir ekseriyetine göre rivayetlerin Mekke'nin fethinde Müslüman olmuştur Abdurrahman. Abdurrahman Bedir'de müşriklerin safındaydı. Allahu Akbar. Babası Müslümanların safında. Uhud'da aynı şekilde. Ve İslam'ın ortaya koyduğu bütün savaşlarda ve birçoğunda Abdurrahman vardı, ama hep müşrik olarak. Bir gün şimdi Müslüman olduktan sonra babasıyla Abdurrahman bir mecliste otururlarken mevzu Uhud'dan açılır. Uhud'a giderler ikisi birlikte. Uhudu konuşurlar. Böyle olmuştu, böyle olmuştu. Ve Abdurrahman der ki babacığım Uhud'da kılıçlarımızı kuşandığımızda der ki inandığı onun inandığı Allah'a değerlerine ilahlarına artık ne diyor ki ona çok dua ettim. Babamı karşıma çıkarma da onunla yüzgez olmayayım diye. Bu ifade Abdurrahman'a ait. Diyor ki baba seninle Bedir'de ohta ve vesair savaşlarda cihatlarda karşılaşmamak için çok dua ettim. Karşılaşmak istemedim seninle hiç. Ve hemen bunun üzerine Ebubekir radıyallahu an sözü alır. Allah'ın düşmanına karşı nasıl bir tavır ortaya konulacağını anlatıyor bize subhanallah. İnanın dostlar ben anlamakta zorluk çekiyorum. Bir evlat bu ha Sizlerden de istirhamın bunu çocuğunuzu karşınıza alın. Ben anlatayım siz de öyle tasavvur edin. Olmaz mı? Diyor ki, Vallahi diyor, benim açımdan böyle değil Abdurrahman. Uhud günü vallahi olay senin anlattığın gibi değil benim açımdan. Eğer ben seninle karşılaşacak olsaydım, Vallahi çarpınmaktan, seninle çarpışmaktan bir adım dahi geri atmayacaktım. Allah'a yemin ederim ki senin boynunu vuracaktım. Senin açından böyle olabilir ama Abdurrahman evladım vallahi Uhud günü benim açımdan mesele böyle değildi. Eğer Allah beni seninle karşılaştırsaydı bir adım dahi geri atmayacaktım ve kasem ederim ki senin boynunu vuracaktım. Var mı böyle bir şey? Var ki anlatıyoruz. Ben anlayamıyorum. Ben anlamakta güçlük çekiyorum. Bir insan evladına niçin böyle düşmanlık besleyebilir? Siz verin cevabını. Çünkü onun evladı evladı da olsa Allah'a düşmandı da ondan. Allah'a düşman olanın düşman olduğunu da ilan eden Allah'tır. Yok ki, öyleyse ben evladımı nasıl sevebilirim? Allahu Akbar. Bu cümleyi inanın tekrar tekrar okuyasım geliyor içimden. Çünkü diyor sen Allah'ın düşmanıydın. Allah'ın düşmanı benim de düşmanımdır. Diyor ki iyi ki çıkmadın karşıma. Çünkü ben o adımı geri atmayacaktım. Kaynaklardan aldığımız rivayet böyle. İşte bu ayet bize bu şiarı öğretiyor. Allah'a birisi düşmanlık besliyorsa... Allah ona düşman olduğunu ilan etmiştir. Bize ne yakışır dostlar? Allah'ın kendisine düşman ettiği, ilan ettiği kimselere düşman olmak. Onları sevmemek. Onlardan medet beklememektir bize yakışan duruş. Allah bizlere böyle kametler ortaya koyabilmeyi nasip etsin dostlar. Ve inşallah bugün aslında niyetim 99 ve 100. ayeti kerimelere de girmekti. Ama 99. ayeti kerimede fasık fasıklarla alakalı bir kavram geçmektedir. Onunla ilgili kısa detaylar vardır. Önemli paylaşmak istediğim girip bugün mevzuyu uzatmak ve vaktinizi de almak istemiyorum. Bununla bugün inşallahu rahman iktifa etmek istiyorum. Allah azze ve celle öncelikle bana ve sonra da siz Kerim kardeşlerime ve dostlarıma anlattıklarımızla ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip etsin. Rabu Teala bizlere bu Kur'an'ın nur eylesin. Dıya eylesin. Bunun da darda kaldığımız zaman istifade edebilmeyi nasip etsin. Cümlemizi hem bu dünyada hem de okubada saadete erenlerden eylesin, rıza ilahisinden ayırmasın, Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alel murselin wal hamdulillahi rabbil alemin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh